Merhaba, Açık Radyo hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Ee, bu programı kaydetmekte e, çok zorlandım. Birkaç denemeden e, sonra e, yeniden kayda giriyorum. Tarifi çok zor. E, kelime, cümle kurmakta... E, zorlanılacak bir durum. Eminim bu programı dinleyenler bunun sebebini anlıyorlardır. Bugünkü tutukluğumu bugün herhangi bir sürçülisan edersem beni mazur görmenizi affetmenizi rica ediyorum. Tüm ülkenin ve coğrafyanın paylaştığı acıları paylaşıyorum. Bu büyük felaketten dolayı bölgede olan ya da bölgede yakınları olanları e, olanların acısını e, paylaşıyor baş sağlığı diliyorum geçmiş olsun diliyorum şifa e, diliyorum hem e, Türkiye hem de komşu ülkelerdeki coğrafyalardaki e, herkesin acısını paylaştığımızı biliyorum. Söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyorum ama bugünkü programı en azından hariçtan sanat programında benim yapabileceğim, paylaşabileceğim bilgilerle donatmak istedim. O da şu, hariçtan sanat, uluslararası sanat çevrelerinden, sanat kurumlarından haberler paylaşmaya çalışan, dünyada kültür sanat alanını... Etkileyen, bu alanda tartışılan projelerden, sergilerden, etkinliklerden, yayınlardan, bilgiler, değerlendirmeler, bunlarla ilgili söyleşiler sunmaya çalışan bir program. 2016 yılından beri hem kendim e, bu tarz değerlendirmeler, incelemeler, bilgi paylaşımları yaparken hem de bu alanda söyleşiler gerçekleştiriyorum. Örneğin bunlardan e, biri, geçtiğimiz yıl yeniden gitme fırsatı bulduğum Antakya'dandı. Orada e, 2000 Yıllarda birkaç kere düzenlenmiş olan üç farklı edisyon düzenlenmiş olan Antakya Bienarinden Türkiye'nin en büyük mozaiklerine sahip e, Antakya Arkeoloji Müzesine The Museum Hotel Antakya pek çok hem o gidişimde hem de yaklaşık 15 yıldır gitmekte olduğum bu coğrafyadan e, kültür sanat alanından bilgiler haberler e, kurumlara dair yorumlar e, paylaşmıştım keza e, Diyarbakır Mardin, Mersin gibi coğrafyalardan da Antep gibi coğrafyalardan da zaman zaman bunları yapmıştım. Bu programlar belki dinlenebilir derken halihazırda hazırda bugün sizinle paylaşacağım bilgiler şunlar olacak. Uluslararası sanat çevrelerinde, uluslararası kültür sanat çevrelerinde ve sivil toplum alanında bu depremle ilgili ve deprem sonrası daha iyileştirici, destekleyici alanlarla ilgili farkındalık yaratmaya, kaynak, fon, bağış geliştirmeye yönelik mevcut hem çalıştığım kurumun e, ...bağlantılarıyla hem şahsi bağlantılarımla e, bu konuda farkındalık yaratmak, bilgi yaratmak gerekirse kaynak yaratmak için... E, ...Nacizane bir şeyler yapmaya çalışırken sizlere bugün bu alandaki hali hazırda ilk etapta çıkmış girişimlerden bilgiler taşıyacağım... Umarak belki sizlerin de yardımcı olabileceğini, sizlerin de dinleyicilerin de yaygınlaştırabileceği, dinleyicilerin de bu anlamda katkıda bulunabileceği, özellikle e, yurt dışındakilerin de bu coğrafyaya sadece Türkiye değil Suriye ve tabii ki e, e, o, o bölgeyi de destekleyici neler yapabileceğini, bu alanda sivil toplumun, özellikle kültür-sanat alanının nasıl bir farkındalık, nasıl bir haber dayanışma içinde olmaya çalıştığı ile ilgili benim edinebildiğim bilgilerle bazı şeyleri atlıyor olabilirim. Zira sizinle bugünkü programı e, bu şekilde paylaşarak tamamlamaya çalışacağım. Tekrar dediğim gibi bugünkü programcılığım ve e, Konuşma biçimindeki eksiklikler şimdiden affola. Ee, paylaşmak istediğim bilgilerden ilk ki Türkiye'de ortaya çıkmış bir oluşum sanatla dayanışma .org. hemen sanatçıların bir araya gelerek ortaya çıkarttığı bir oluşum olduğu için önceliği ona vermek istedim belki duymayanlar vardır çevresiyle paylaşabilecek olanlar vardır umuduyla sanatla dayanışma nokta web sitesi burada sanatçıların Türkiye'den sanatçıların kendi yapıtlarını bağışladıklarını görüyoruz. Burada bir bağış miktarı da taksit edilmiş. Eserlerin, işlerin, imajları, hangi sanatçının yaptığı işin adı ve teknik bilgisi var. Örneğin ilk gördüğüm sayfada olduğu için birkaçını paylaşmak istiyorum. Fulye Çetin, Dağların Taşların Ağladığı Gün adlı kağıt üzerine baskı mürekkebi bir işini bağışlamış bu bunu e, sanatla dayanışma sayfasından incelemek ve bağış yapmak mümkün. Mustafa Horasan Kelebekli portre adlı bir yağlı boya çalışmasını bağışlamış. Kerem Ardan Ghost adlı bir taş baskı, Elif Koyutürk bir çerçeveli fotoğrafını bağışlamış. Bunları incelemek mümkün. Diğer burada görebildiğim isimler Rıdvan Aşar, Gizem Malkoç, Gül Yıldız, Can Sordu, Burak Eteöz, Nazlı Tuhera Moral e, gibi pek e, çok İsim e, var Ece Kalabak. Lütfen isimlerini anmadıklarım varsa beni affetsinler. Web sitesinden sanatlaydanaylaşma.org'dan bilgi alınabilir Çınar Eslek, Neslihan Ulu Ağaç. Yani 22 farklı sayfada görüyorum. Bağışlanmışlar da var hali hazırda. Yani satın alınıp da bağışlanmışlar da var. E, ama incelenebilecek çok sayıda eser var. Ali İbrahim Öcal, Cins, Faruk Duman, ee, ...gibi çok sayıda ismin bağışta e, eserlerini bağışlayarak katkıda bulunduğunu görüyorum. Sizler ya da çevreniz, sizin bunu yaygınlaştırmanızla bu bilgilere ulaşabilecek e, isimler de koleksiyoncu olsun olmasın bu yapıtların alınması yoluyla yaratacak bağışta katkıda bulunabilirler. Bu oluşumun arkasındaki hem sanatçılar son derece saygı değer e, isimler hem de işbirliği yapan kurumlar da aynı şekilde burada bakıyorum. Mao Mao'nun zaten girişimi ana girişimcilerden biri olduğunu biliyorum. Amber platform, Omuz Bağımsızlar karşı sanat çalışmaları, Hayka Sanat projesi pasaj ve mikserin katkıları olduğunu görüyorum. Bir Instagram sayfaları da var. Instagram'da sanatla dayanışma gibi de bakabilirsiniz. Bir grup sanatçı ve sanat inisiyatif tarafından depremden zarar görenlere yardım amaçlı başlatılan sivil bir platform olarak kendilerini tarif ediyorlar. Öncelikle bunu Gündeme getireyim. Bu dönem e, sanat alanında, uluslararası sanat dünyasında çok fazla etkinliği bir arada beklendiği, Açıldığı bir dönemdi Şubat ayı. bazılarında geçtiğimiz programlarda gündeme getirmiştim ama arka arkaya Şarja Biyeneli, Art Dubai, Mart başında açılacak Şarja Biyeneli açıldı. Daka'da Bangladeş, e, Daka Art Summit, e, Marrakeş'te. E, uluslararası Afrika Sanat Fuarı, e, Cape Town'da uluslararası 10. yılını kutlayan uluslararası sanat fuarı ve şu anda aklıma gelmeyen pek çok etkinlik. Önümüzdeki ay Guangzhou, Bienniali gibi pek çok etkinlik vardı. Buralarda tabii ki farkındalık yaratmak uluslararası sanat çevreleri bakımından çok değerli. Sharjah, e, BNL üstünden yaklaşık açılıştan bir hafta geçtikten sonra destekleyici bir açıklamada bulundu biraz geç olsa da. Art Dubai ise bu fuar ise The Art Newspaper aracılığı ve diğer kendi kanallarından şimdiden duyurdu ki e, bilet gelirlerinin fuarın, art Dubai fuarının bilet gelirlerinin %50'si Suriye ve Türkiye'deki deprem sonrası çalışmalar insani yardım çalışmaları için e, bağışlanacak bu oldukça olumlu bir gelişme 1-5 Mart tarihi arasında The Art Newspaper'da yayınlandığını buradan şimdiden gündeme getirelim. Art.net News ise sanat alanında yine önde gelen dijital e, platformlardan da biri e, 10 Şubat itibariyle e, sanat dünyası nasıl bir araya geldi Türkiye ve Suriye'yi desteklemek için e, açlıklı bir... E, başlık açtı. Burada Sarakas Kasko'nun verdiği bilgiler Art Dubai'den de bahsediyor içinde. Refik Anadolu'nun yaptığı girişimden de bahsediyor. Bunu ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla benim de birazdan gündeme getireceğim Open Space Contemporary'nin yaptığından bahsediyor. Open Space Contemporary, Türkiye kökenli ikinci kuşak bir koleksiyoncu olan Hümevaka Bakçı'nın da ortaklığında bir e, kaynak geliştirme, fon geliştirme e, çalışması yapıyor. Burada da yine biraz önce sizinle sanatla dayanışmada anlattığım gibi satın alınması mümkün olan yapıtlar söz konusu, sanat yapıtları söz konusu böylece bir iletişim. Kaynak oluşturulmaya çalışılıyor ve bunun karşılığında da satın alan herkese örneğin İngiliz Kızıl Haçı gibi uluslararası yardım organizasyonlarına doğrudan bağış yapılacağı açıklanıyor. Biraz önce de vurgulayayım sanatta dayanışmada bütün destekleri doğrudan Türkiye'deki bu bölgede aktif çalışmakta olan sivil toplum örgütlerine doğrudan ve tamamını bağışlayacak. Dolayısıyla e, Open Space'in yaptığında da böyle bir şey e, oluşum var. Open Space Contemporary olarak bakabilirsiniz. Orada da yine pek çok e, sanatçı, bu sefer Türkiye'den ve uluslararası isimleri görüyoruz. Özge Topçu, Lucia Lü Pitsani, Ana Perac gibi e, ve farklı... E, Sanatçıların buna desteğini e, görüyoruz, özellikle Fumakavaklı e, ve Open Space'te Londra'da olduğu için Londra'da yaşayan e, Türkiye kökenli sanatçıların isimlerini görüyoruz. Bir başka efor Refik Anadolu'nun e, oldu bir e, kripto alanında Twitter'da e, bir e, şey yarattı, kampanya yarattı, e, MoMA'yla da işbirliği bu yapmakta halihazırda orada bir kişisel sergisi olduğu için onları da aktif ettiğini tahmin ediyoruz. Ama özellikle web güç topluluğunu umarım güçlü bir destek etrafında harekete geçirebiliriz dedi. Ve şimdiye kadar da 4.49 milyon dolarlık bir desteğe ulaşıldığını Twitter hesabından açıklamış. ...durumda olduğunu belirtelim... ...ama tabii ki pek çok farklı... ...şeylerin de yapılması... ...bu alanda gerekiyor... ...buna ihtiyaç duyuluyor... Aynı zamanda New York'ta geçtiğimiz gecelerde düzenlenen bir film gösterimi, bir yardım kampanyasına dönüştü. Gilgamesh fiili filmi gösterildi. E-Flux'un, Anton Widoklu'nun kurucusu olduğu Türkiye ile de çok yakın bağları olan E-Flux'un screening roomunda yani gösterim odasında Güneydoğu Anadolu'yu da temsil eden Gilgamesh Destan ilgili yapılan filmin bütün gelirleri e Shop'tan da gerçekleştirilerek bir destek kampanyasına dönüştü. Daha önce Ukrayna ile ilgili de benzer destek kampanyaları yapmış bir organizasyondan bahsediyoruz. e önemli bir haber ve e link duyuru kanalı sanat alanında dolayısıyla çok büyük bir database'e, çok büyük bir ağı ulaşma imkanları olması bakımından açıkçası değerliydi. E Flux Live'da Benefit Screening for Earthquake Relief in Turkey and Syria başlığıyla çıktı. 10 dolar giriş ücretinin üstüne de aynı zamanda istenilen kadar bağış yapılmasını destekleyici bir yanı vardı. Bu Gilgamesh She Who Sold the Deep adlı 2022 yapımı filmi Pelintan geçtiğimiz programlarda da Konuk ettiğim birkaç kez konuk ettiğim küratör, akademisyen e, Pelin Tan ve Anton Vidokle, yani iFlux'un e da kurucusu olan e, Anton Vidokle birlikte e, organize ettiler ve hazırladılar. E, Kürtçe ve Türkçe bir e, film İngilizce alt yazılara sahip yaklaşık 47 dakikalık bir filmden bahsediyoruz. Tabii ki Gilgamış destanına referansı olan bir yaklaşım. Bunun gösterimi de 9 Şubat'ta yapılmış oldu. Umarım yeterli bir kaynak yaratılması açısından katkısı olmuştur diyelim. Şimdilik ve keza Art Dubai'nda bu alanda bir katkısı olabileceğini umalım. Eee bunun dışında Türkiye'deki pek çok sanat kurumunun sahada dahil özellikle e, uluslararası çevrelere ve kendi mevcut destekçi, yerel destekçi çevrelerini sivil toplumu destekleme konusunda cesaretlendirdiğini, bu bilgileri paylaştığını net bir şekilde biliyoruz. Daha fazla yapılması gereken e, elbette şeyler e, var ama mesela bunlardan biri olarak örnek e, vermek e, gerekirse... E, sivil toplum için destek vakfı Kahramanmaraş depremi küçük destek fonu başvurularını açtı 10 Şubat itibariyle Türkiye Mozaik Foundation Türkiye Mozaik Vakfı işbirliğiyle bunu yaptı. Bu duyuruyu paylaşmak açısından e, kıymetli e, buluyorum. E, Türkiye Mosaic Foundation sivil toplum için destek bak işbirliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen bir Kahramanmaraş depremi küçük destek fonu Başvuruları açık. Bu fondan aşağıda yer alan yaklaşımlarda en az bir tanesinin yer alması bekleniyor başvurularda. Bunlar nelerdir? Acil temel ihtiyaçlara cevap verebilecek çalışmalar, deprem bölgesinde lojistik ve koordinasyona destek olabilecek çalışmalar, barınma, hijyen, ısınma gibi imkanları destekleyici çalışmalar, çocuklar, kadınlar ve yaşlar başta olmak üzere tüm canlıların özel ihtiyaçlarını karşılama yönelik çalışmalar, depremde etkilen illerden tahliye edilen ve diğer diğer şehirlere giden kişilere yönelik yapılacak çalışmalar. Kimler başvurabilir diye soracak olursanız, bu açıdan önemli, belki bu alanda çalışan siz de Türkiye'de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlarla bağlantınız varsa bu alanda bir başvuru hazırlayabilir ya da onlara böyle bir şeye başvurabileceklerini bildirebilirsiniz. Keza deprem bölgesindeki faaliyetleri aktif olarak katkı sunan ve diğer organizasyonlarla işbirliği içerisinde hareket eden bir kuruluş da buna başvurabilir. Hibe desteğini lojistik olarak hızlıca kullanmaya hazır olan ihtiyaç listesi bölgesi belirlemiş kuruluşlar da yapılabilir. Burada toplam hibe tutarının ki milyon 280 bin lira olduğunu ve başvuracak STK'ların kalanın 150 bin TL'ye kadar başvurabileceğini söyleniyor. 17 Şubat Cuma yani hemen bu hafta sabahına kadar başvuru yapmak gerekiyor. Sivil Toplum Destek.org adresinden ayrıntılar. E edinilebilir buradan duyurmak isterim. Hemen öncesinde Kahramanmaraş depremi acil destek fonu ilk aşaması desteklenecek. STK'ları da belirlemişti. Küçük bir destek daha çıkartmıştı yine Turkey Mosaic Foundation işbirliğiyle. Yani Akuta Gıda Kurtarma Derneği'ne sınırlı sorumlu ihtiyaç haritası, yardımlaşma fikri mülkiye takları ve proje danışmanlığı kooperatif ihtiyaç haritası yani ve tok tutmak elimizde derneği tok tutta destek e, sağlama ya çalışmıştı. Aynı organizasyon bu biraz öncesinde paylaştım. Bunun ikinci aşaması. Bu vesileyle ben de bu organizasyonları anmış çevrenizde yaygınlaştırabileceğiniz ya da destek olmayı tercih edebileceğiniz alanlarsa diye haberdar etmiş olmak isterim. AKUT, AHBAP Gıda Kurtarma Derneği İhtiyaç Haritası Tok Tut bu alanda hesap verebilir şeffaf görünen saygı duyulan oluşumlar içinde gibi Görünüyor. Buradan Narcisane paylaşmış olalım. Bir başka bu alandaki çalışmalarını uluslararası platformda yaygınlaştırabileceğimiz özellikle yabancı çevrelerle, İngilizce konuşan çevrelerle, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, çünkü New York merkeziyetleri söz konusu, bağış bulunup doğru kanallara ulaşmasını destekleyebileceğimiz bir oluşum var. Onları da gündeme ...getirmek istiyorum. Nitekim burada yaratılması... ...yani bölge çok büyük acı içerisinde... ...yaratılması gereken imkan... ...bir günde sağlanabilir değil... ...ve e, iyileştirmek... ...bir şeyleri dönüştürmek, değiştirmek... ...belki yıllar sürecek... ...dolayısıyla tek seferlik bir bağış kampanyası... ...diye sürdürülebilir... E, ...kaynak geliştirme... ...destek programlarının oluşturulması... ...çok kıymetli... ...umarım Turkish Philanthropy Funds tpfund.org, yani tpfund web sitesinde ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz bu Organizasyon hem şimdiden hem de ileride bu konuda farklı çalışmalar yapacaktır. E, filantropi etrafında bir e, topluluk oluşturmayı amaçlayan e, Amerika Birleşik e, Devletleri bazlı 2007 yılından beri özellikle Türk ve Türk Amerikan topluluklarını e, harekete geçirmeye çalışan bir organizasyon olduğundan bahsederim. Pek çok başka alanda şimdiye kadar destek projeleri olmuştu sanat kültür gibi ben kültür sanat alandaki şeylerini takip ediyordum ama aynı zamanda doğa çevre sürdürülebilirlik eşitlik sosyal ekonomik gelişim sa sağlık cinsiyet gibi alanlarda da aktif olmaya çalışan bir oluşumdu give your hands to the people of Türkiye başlıklı bir oluşum yaptılar ııı ee, buraya yüksek bağışta bulunan isimler de var şüphesiz. Ama Turkey Earthquake Relief Fund'a başvuru bağışta bulunmak mümkün ve buradan sağlanan kaynaklar doğrudan TPF'in işbirliğinde olduğu akut fakf, ahpap, aç tok ihtiyaç haritası, TG gibi doğrudan bölgede aktif bir şekilde mağdurlarla depremzedelerle çalışmaya çalışan oluşumlara sivil toplum örgütlerine aktarmaya çalışılacak böyle bir ee, yanı var ve %100 bağışlarınız buraya aktarılacak güvencesi veriyorlar. Oldukça uzun yıllardır bu alanda e, saygı duyulan, e, şeffaf olan bir organizasyon olduğu için Turkish Philanthropy Funds e, bu alanda charity alanındaki değerlendirme, bağımsız değerlendirme kurumları tarafından da onaylandığı, denetlendiği için güvenerek Uluslararası çevrelerin bağışta bulunacağı bir organizasyon. Bütün web sitelerinin İngilizce bilgilerle donatılmış olması da tabii ki değerli tpafund.org adresi de uluslararası kaynaklarla paylaşılabilecek, yabancı e, dostlarımıza bilgi verebilecek, güvenir bilgi verebilecek bir oluşum e, diyelim. Eh, ahbap bu alanda çok aktif çalışan Türkiye'den bir organizasyon dinleyicilerin çoğu ondan haberdardır ama belki vurgulanabilecek nokta şu ki dolar, euro, pound gibi bağışlar da alabilen bir organizasyon yurt dışından bağışta bulunmak isteyenler için Swift koduyla bunları yapmak mümkün sanatla dayanışma da keza aynı şekilde toplum gönüllüleri de aynı zamanda eh, hayvanların ve tüm canlıların da bu alanda çok Büyük zarar gördüğünü aklımızda tutarak Paul Guards, Pati Koruyucuları Derneği, Angel Farm Sanctuary, Top ve diğer organizasyonlara da destekte bulunabileceğini vurgulamak, anmak isteriz. People and Animals Search and Rescue örneğin bu alanda çalışıyor. Bunlara da yapabildiğimiz ölçüde destekte bulunmak, destekte bulunması konusunda ...çevremizi kısa ve uzun vadede bilgilendirmek sonsuz önem taşıyacak elbette. Ve tabii ki komşularımızı yıllardır başka acılardan da geçmekte olan bir kısmı ülkemizde, ülkemize sığınmış da olan... ...aynı zamanda komşularımızı da unutmamak lazım. Deprem bölgesinden özellikle Suriye'de etkilendi. Orada Union of Medical Care and Relief Organizations var... Özellikle tıbbi destek veriyor Suriye'ye, onlara bakılı bir Euro bağışı da kabul ediyorlar. Syrian American Medical Society, SAMS Foundation araştırılabilir. The White Helmets, Helmets bir gönüllü organizasyon olarak ön plana çıkıyor ve aynı zamanda Birleşik Krallık merkezli, ki aramacı gitmeyen The Syria Campaign ile işbirliğiyle çalışıyor. Oxfam International Türkiye'de ve Suriye'deki yerel partnerleriyle birlikte su sağlanması, koruma sağlanması, sığınak sağlanması, yemek gibi ihtiyaçların uzun vadede de sağlanması ve aynı zamanda rehabilitasyon ve yeniden inşayı uzun vadede planlamak için çalışan bir e, örgüt olması bakımından değerli. Oxfam, O-X-F-A-M e, bulunması bakımından oldukça ...önemli değer taşıyor. Eminim bilgisini paylaşmayı... ...unuttuğum, atladığım bana... ...bilgisi henüz ulaşmamış... ...pek çok değerli kaynak da vardır. Bunları ulaştırmaya da çalışabilirsiniz... ...çevrenize ya da bana da... ...yer yer tekrar tekrar... ...paylaşmaya çalışacağım. Tekrar hariçten sanat programında... ...ben programcınız Çeleng, ...tüm Açık Radyo ekibine... ...Açık Radyo'nun destekçilerine... Çin'den geçmekte olduğumuz bu felaket dönemindeki duyarlı programcılıkları, destekleri için teşekkür ediyorum. Coğrafyamıza, özellikle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine, Suriye ve bütün depremden etkilenen bölgelere, orada yaşayanlara, orada yakınları olanlara geçmiş olsun ve sağlığı diliyorum. Hoşçakalın.